allah Teala Hızır sevdikleri velilerini kişileri insan arasına koymuştur. Hiç kıymet vermediğim bir adam Allah'ın sevgilisidir. Mesela bir tanesi söyleyeyim ben mesela. İkide birde gidermiş eskici bir adam varmış. Onun yanında bir zatı muhterem. Ben Medine'de ölmek istiyorum dermiş. Hepimiz arzusu ya. Müslümanların, peygamberi sefetlerinin hepsinin arzusudur bu. Medine'de ölmeyi isterim efendim ben. Çok isterim ben. Ne yapacaksın oğlum demiş. Medine'de ölmeyi demiş. E resul Ekrem orada yatıyor, Evladım sen Medine'ye ölmeye bakma demiş. Medine'ye layık olmaya çalış demiş. Kendine kabir yaptırma, kendini kabre hazırlasın. Ama adam Allah Allah. O adam kabir yaptırıyor gene. Sütürü o koca bir türbe bilmem ne falan fıstık. Altı cehennem çukuru haberim. için Sen kendine kabir hazırla, kendini kabre hazırlayacaksın. Sen Medine'ye yatmayı söz mü? Medine'ye layık olmaya çalış demiş. Ama efendim ölmemiş Resul Ekrem Sallallahu Allah Aleyhi ve Sellem. Evet, şefaat edecek olan Medine halkıdır demiş. Öyle ama demiş, oraya layık ol sen sendin. Öyle işim istiyor. Gözden perdeyi böyle kaldırıvermiş. Kaldırınca bir de bakmış ki, aa İstanbul'da ölüp de Medine'ye layık olanları buradan melekler götürüp oraya gömüyorlar. Allah Allah. Orada layık olmanları öldü mü onu alıp gidiyorlar başka yere koyuyorlar. Aynen. Sen mezarlığa adam taşıyorsun. Sanıyorsun. Orada kalıyor imansıza kafir üzerine götürdüler onu. Allah Allah. O kafirlerden de imanlı olanları İslam mezarına getirirler. Hep yani gerçek günü taşır o. Bir takım melekler vardır. Hep cenaze teşkilatındaki belediye imamları cenaze taşınmaz. Allah'ın da cenaze teşkilatı var. Harika.